Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Öncelikle izleyenlerimizden babayla Efendimizle görüşmek isteyen kardeşlerimiz var. Önce Efendimiz'e sormak istiyoruz. Bu konuda efendimiz. Evet. Eler. Gönül ister ki bütün kardeşlerimizle her biriyle tek tek böyle görüşelim. Kardeşlerimiz mutlaka emin olmalıdır ki onlar nasıl bizimle görüşmek istiyorlarsa, biz de her biriyle öyle görüşmek istiyoruz ama bunun mümkün olmadığını da kardeşlerimizin bilmesi gerekir. İnşallah Allah nasip eder. Bir şekilde görüşmek nasip olur. Allah bu imkanı verir inşallah. Bunun için her bir kardeşimizden tek tek böyle özür diliyoruz. İnşallah onlar da bizi böyle anlayışla karşılarlar. Ama inşallah görüşmek nasip olur. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Dilan Sönmez. Pirim sensin babam. Sensin baba. Sana gelmeyi, sana dua dua sarılmayı, ellerini öpmeyi çok istiyorum baba. Rabbim seni görmeyi nasip eder inşallah. Seni çok seviyorum baba. Allah razı olsun inşallah. Görüşmek nasip olur. Kardeşimize selam olsun. Efendim Eskişehir'den Emrah Yıldırım. Efendim devamlı içime kapalı içime kapalı hissediyorum. Bir, arka, bir arkadaşıma uydum. Alkol almayan bir insandım. Alkol aldım. Bunun için tövbe etmek istiyorum. Bu yüzden daha çok içime kapandım. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Bu halimden nasıl kurtulabilirim? <gülüyor> bir an önce de kurtulmak istiyorum. Öyle bir şey, hocamız söylesin ki hayatımı yoluna koyayım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hayırlı bayramlar dilerim. Evet. Allah ayet-i kerimede, içki, kumar, fallokları, şeytan işi pisliktir dedi. Bundan vazgeçin. Vazgeçtiniz değil mi? buyurur bir mümin olarak biz de Rabbimize, evet ya Rabbi, vazgeçtik diyelim. Allah'a böyle bir söz verelim. Mutlaka bize yardım eder. Hem tövbe etmiş oluruz, hem Rabbimize dönmüş oluruz, hem Rabbimizi tercih etmiş oluruz. İnşallah kardeşimiz, vazgeçtim ya Rabbi deyip, evet, vazgeçer. Zaten Kul tövbe edince Allah onu siler, olmamış muamelesi yapar. İnşallah kardeşimiz vazgeçer. Vazgeçtim ya Rabbi deyip artık bir daha dönmemek üzere gönlünden onu siler. Hatta onun hatırasını bile siler inşallah. Evet kardeşlerimiz tövbe ederken mutlaka böyle yapmalıydır. Asla umutsuzluğa kapılmamalıdır. Bilmeleri lazım ki, Allah onlardan yanadır. Allah kulundan yanadır. Kul kazansın, kulu kazansın istiyor. Dolayısıyla ona yardım eder. Onun için Rabbimize güvenelim. Yapamam, edemem demeyelim. Gücüm yetmez demeyelim. Mutlaka yardım eder ve gerekeni yapar. Bundan emin olalım inşallah. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Leyla, ah babam, ben size kurban olayım. Hayatım bir çığlık iken sizinle nazar buldum. Siz bizim her şeyimizsiniz. Keşke sizin huzurunuzdayken gözümüzü açıp size bakabilsek. Sizi çok seviyoruz. Özür dileriz güzel baba. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. İnşallah beraber yolu yürüyüp kazanacağız beraber inşallah. Efendim Gaziantep'ten Muhittin Çelik Allah'ın selamı hocamızın üzerine olsun. Ben hocamızı rüyada gördüm. Onu sürekli dinliyorum. Hocamızdan feyiz alıyorum. Allah ondan razı olsun. Bir de babam için dua isteyecektim. Son zamanlarda işleri rast gitmiyor. Bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Kardeşimizin de bayramı mübarek olsun. İnşallah bütün kardeşlerimizin İşleri yoluna girer. İnşallah umdukları gibi olur. Umduğumuz gibi olur inşallah. İnşallah hayırlara da vesile olur. Evet. Efendim Kırşehir'den Bülent Keten. Selamünaleyküm Aleyküm <gülüyor> hocam. Ehli Beyt hakkında hocamız ne der? Camilerde Ehli Beyt ve Hazreti Ali hakkında sanki bir soğukluk var. Bu beni rahatsız ediyor. Mümin olarak ehlibeyte ve Hazreti Ali'ye olan bakışımız nasıl olmalıdır? Evet. Ehli i Beyt Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ev halkı demektir. Allah ayeti kerimede Ey ehli Beyt Allah sizi temizlemeyi diler buyurmuştur. Dolayısıyla onları temizlemiştir. Tertemiz kalmıştır. Eğer tertemiz kalmışsa Temiz olanlara uymak gerekir, tabi olmak gerekir. Tabi olurken bilmek gerekir ki onlar aldığını Allah'ın Resulü'nden almış. Ehl-i sevilmez mi, sevilmesi gerekmez mi? Hem Ehl-i olarak hem ümmetin önderleri olarak, imamları olarak Sevilmesi gerekir, uyulması gerekir. Ehl-i seven Resulullah Efendimiz'i sevdiği için sev sever. Resulullah Efendimiz'i seven Allah'ı sevdiği için sever. Kim <gülüyor> Ehl-i herhangi bir şekilde boğaz ederse veya edebe aykırı gönlünden bir fikir, bir düşünce geçirirse bilmesi lazım ki, o Allah'ın resulüne gider, o Allah'a gider. Yalnız ehli bey deyince, onu biraz daha böyle geniş kapsamlı anla bak gerekir. Neden dolayı, eğer Allah ehlibeyti beyti öğretirken bize sadece kan bağının olmadığını öğretiyorsa bu böyledir. Mesela Allah Nuh aleyhisselam'ın oğlunu helak ederken Nuh Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi, o benim ehlimdendir. Ehlimi kurtaracağını vaat etmiştim. Allah ne buyurdu? Sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. O senin ehlinden değildir dedi. Eğer iman etmemişse onun ehlinden değildir. Onun ehli beyti değildir yani. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Selman benim ehli beytimdendir. Aynı şekilde Ebuzer ehlibeytendir beytendir. Bilal ehli beytendir. Her biri farklı bir ülkede. Akrabalık bağı yok. Neden ehli beyt oluyorlar? İmanlarından. Şu anda da ehlibeyt beyt var mıdır? Elbette ki vardır. ehlibeyt beyt sadece onun soyundan gelenlerde evedir. Ehli beyt ona bütünüyle tabi olanlardır. Varlığını onun varlığında fena edenlerdir. İfna edenlerdir. Resulullah Efendimiz'e ayna oran vardır. Aynı zamanda. Evet bir kan bağından dolayı ehli beyt vardır. Bir de manevi olarak ehli beyt vardır. Ehli beyti böyle anlamak gerekir. Ama diyelim ki onun soyundan gelmiş Seyyid dediğimiz ya da şerif dediklerimiz eğer ona tabi olmamışsa uymamışsa evet onları da o şekilde kabul etmek doğru değildir. Ne kadar uyduyosa o kadar ona yakın oldu o kadar onun ehlinden olmuş oldu. Özel olarak ehlîbet ayrı bir de böyle manevi olarak ehlîbet olanlar vardır ya da kan bari olduğu halde ehlîbet olan yanlar vardır. Elbette severken aşırı gitmek kesinlikle yanlıştır. Çünkü Allah her bir kuldan abdiyet istiyor, aşıklık istiyor. Aşk bir tek Allah'a gider. Evet, Allah'a gidiyor. Peygamberi severken Allah için seviyorsun. Allah onu sevdiği için seviyorsun. Bir şahıs olarak değil. Allah'ın sevgisinden dolayı. O Allah'ın Resulü olduğu için seviyorsun. O senin peygamberin olduğu için, sana örnek olduğu için, önder olduğu için, rehber olduğu için, imam olduğu için seviyorsun. Seviyor ve onun gibi olmaya çalışıyorsun. yoksa kuru kuru sevgi olmaz. Seviyorum deyip slogan atmak olmaz. Ne kadar onun gibi oldun, o kadar seviyorsun. Onun yolundan ne kadar yürüdün, tabi oldun, o kadar seviyorsun ve o kadar ona yakın oluyorsun, o kadar onun ehli, ehli beyti oluyorsun. Ehli beyt için de bu böyledir. Yoksa sadece seviyoruz ama yolunda yürümüyoruz. Bu sevmek değildir. Sevmek tabi olmakla mümkün olur, ona benzemekle, onun yolunda yürümekle, onun yaptığı gibi yapmakla mümkün olur. Ama bütün sevgiler mutlaka Allah'a gitmelidir. Evet, sevgiye layık olan O'dur çünkü. O bize örnek olmuştur. Dolayısıyla biz onu Allah için severiz. Onlara olan sevgi Allah'a gidiyor. Yoksa bağımsız bir sevgi değildir. Kimi seversek sevelim, bu mutlaka böyledir. Biri mürşidini severken de öyle seviyor. Allah için seviyor. Allah ile beraber ettiği için Rabbini ona tanıttığı için, Rabbini ona sevdirdiği için, Rabbine giden yolu ona gösterdiği için, onu orada taşıdığı için seviyor. Bu sevgi Allah'a gidiyor. Arada o yok aslında. Sadece bir araç, bir vesile var ve bütün o muhabbet Allah'a gidiyor. Sevgilerin mutlaka böyle olması gerekir. Allah bir nimet verdiğinde nimetten önce nimetin sahibini görmek gerekir. O nimeti severken, o nimetle beraber onun sahibini sevmen gerekir. Yani o nimete olan sevginin de Allah'a gitmesi gerekir. Diyelim ki aramızı, babamızı, bir yakınımızı seviyoruz. Aynı şey geçerlidir. Onu bize ana yapan, baba yapan, evlat yapan veya eş yapan Allah'tır. Bu Allah'ın bir nimeti, bir ikramidir. O sevgi de Allah'tan. Dolayısıyla gene onun sahibini görüyor, sahibiyle beraber seviyoruz. Bağımsız değil. Bağımsız olan sevgi Allah'tan uzaklaştırır çünkü. Bir mümin, evet, her halukarda neyi severse sevsin mutlaka Allah ile beraber seviyor. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuştu. Hiçbir şey yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Evet, bakış bu. İşte Ehlibeyt bu. Elibet deyince böyle anlamak gerekir. Bu hallerinden onları anlamaya, tanımaya çalışmamız gerekir. Evet. Allah ile nazar ediyor. Dolayısıyla Rabbine nazar ediyor. Nehe bakarsa baksın, kime bakarsa baksın, ondan önce, onunla beraber, ondan sonra, evet. Rabbi ile muhataptır. Her anda Allah ile muhataptır. Varlığı ile görüyor ama bir de onun sahibini görüyor. Evet. İnşallah Ehl-i Beyt'i anlamak lazım. Ehl-i Beyt'in sevgisi de aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e olan sevgiyle ala Ne kadar Resulullah Efendimiz'i seviyorsa Beyti de öyle sever. O kadar sevebilir. Resulullah Efendimiz'e olan sevgisi taklidi ise ehlibeyte olan sevgisi de taklidedir. Resulullah Efendimiz'den ayrı görmek yanlıştı. Evet, doğru olmaz. Böyle bir sevgi doğru olmaz. Onunla beraber görmesi gerekir, onunla beraber sevmesi gerekir. Onları da aynı şekilde öyle örnek alınmaları gerekir. Buna beraber, evet, onların yolundan gelen bir de imamlarımız vardır. Evet, 12 imam vardır ki aynı şekilde her biri yolumuzu, yollarımızı aydınlatan evet yıldız gibidir. Bu tanımak gerekir, anlamak gerekir. Aynı şekilde ustad yolunda yürürken de aslında yürüdüğümüz yol onların yoludur gene, onların yürüdüğü yoldur. Yol boyunca Allah mutlaka evet, imamlardan biriyle de ya da birkaçıyla evet, muhatap eder. Gönlümüz, manevi halimiz hangisine yakınsa onunla bir de muhatap olma hali vardır. Orada da kur bilsin ki gönül itibariyle ona yakındır diye. Evet. Böyle bir muhatap olma Hadide vardır. Evet. Yolumuzun yıldızları, ayı, güneşleridir. Buyurun. Efendim Diyarbakır'dan İbrahim Yaprak. Selamun, aley Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Bayramı bize yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Allah bizi sizin yükünüzü yüklenenlerden eylesin, sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. İnşallah hep beraber yükü yükleneceğiz. Hep beraber yükün altına omuzumuzu koyacağız, taşımaya çalışacağız. Bulunduğumuz yere aşkı, muhabbeti, hidayeti, marifeti taşımaya çalışacağız inşallah. Bunu yaparken konuşmaktan çok evet halimizle bunu taşıyacağız. Yani görenler, bakanlar, tanıyanlar, bu olanlar ne güzel bir kul dedirteceğiz inşallah. Ben de böyle bir kul olmak istiyorum. Dedirtmemiz gerekir. Aynı zamanda evet. Sormaları lazım. Nasıl bunu kazandınız? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. Dedirteriz inşallah. Böyle olunca yükü beraber taşımış oluruz. Allah razı olsun. Efendim Eskişehir'den melek alan selamı tüm Diğer TV ailesinin ve bu ailenin babasının üzerine olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bayram sizinle çok güzel. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim size sağlık, sıhhat ve esenlik ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Sizi çok seviyoruz. Allah'a amenet olun efendim. Allah razı olsun. Hem melek kardeşimize hem ailesine selam olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Efendim Selamun aleyküm hocam. Rabbim sizi sevilmeye layık kılmış. Hocam o yüzden sizi çok seviyoruz. Sizin hayır duanızı istiyoruz. Hocam benim de hayır dualarım hep sizinledir inşallah." demiş efendim. Allah razı olsun kardeşimizden, Allah dualarını kabul etsin. Bizim de hayır duamız mutlaka her bir kardeşimizledir. Yolu yürürken, beraber hesap vermek üzere yürüyoruz. Belki birbirimizin hesabını vermek üzere. Bir olmak üzere yürüyoruz. İnşallah Allah bizi bir ve beraber eder. İnşallah hesabı da beraber veririz. Efendim Azerbaycan'dan bir izlenimiz. selam. Ben çok korkuyorum ölümden. Tez tez hatırlıyorum ölümü. Bir yıl oluyor bu hassasiyet var bende. Ben ne yapayım? Yükü görüyorum. Sonra çok korkuyorum. Aklıma da zararı var ve çok heyecan geçiriyorum. ''Bana bir nesihat verin. Önceden bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Teşekkür ederim.'' demiş. Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Bayramları mübarek olsun. Böyle bir durumda yapılması gereken şey, gönlünden böyle şeyleri uzaklaştırmaktır. Aklına geldikçe onu gönlünden uzaklaştırıp başka şeylerle meşgul olmaktır. Bir de bilmesi lazım ki Allah takdir etmeyene kadar, takdir ettiği vakit gelmeyene kadar kimse ölmez. Ama takdir ettiği vakit geldiğinde hiç kimse onu geciktiremez. Dolayısıyla böyle bir şeyle meşgul olmak bizi sadece meşgul eder. Olması gereken şey bize düşen hazırlanmaktır. Ebedi hayata, ahirete, Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlanmaktır. Eğer gönlümüz buna hazır olursa, böyle bir vesvese geldiğinde bile ne yaparız? Ben hazırım deriz. Ben hazırım dediğimizde zaten o harida atatmış oluruz. Bununla beraber böyle her aklına gönlüne geldiğinde başka bir şeyle meşgul olup buna da müsaade etmemektir. Evet. Efendim, Tekirdağ'dan Salih'a, Sabih'a, Suzan, Fatma, babamızın, hocamızın, pirimizin bayramını kutlarız. Ellerinden öperiz. Onu çok seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Pirimize bir sorum olacaktı. Eskimiş, yıpranmış dini kitapları, Kur'an kerimleri ne yapmamız gerekiyor? Bir de elimize Türkçe yazılı bir İncil geçti. Onu ne yapmam gerekir? Allah razı olsun. Evet. <gülüyor> Böyle bir durumda onları imha etmek gerekir. Yapılması gereken en doğru şey onları yakmaktır. Sonra temiz bir yerde toprağı kazıp külünü de oraya döküp üstünü kapatmaktır. Evet, ayak altında olmamış olur. En doğrusu öyledir. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Mehmet Arslan, Allah'a kul olabilmek için hafız olmak istiyorum ve annem de çok rahatsız. Anneme de bize de dua edin lütfen. ellerinizden öpüyorum hocam. Razı olsun. Hafız değil, Kur'anı hamil olmaya çalışmak gerekir. Yoksa böyle hafız oldum, okudum, tekrar ettim. Kazanıyorum demek doğru değildir. Allah'ın böyle bir emri, böyle bir hükmü yoktur. Olması gereken şey, Kur'an'ı anlamaktır, anlayıp yaşamaktır. Anlayıp iman etmektir. Anlayıp amel etmektir. Yani Kur'an'ın hepsini ezberlesen, ama amel etmesen, o sana bir fayda verir mi? Hayır ama bir ayeti öğrenip amel etsen sana fayda verir mi? Evet. O ayet sana şefaat eder. Sana şifa olur. Gönlüne şifa olur. Onun için böyle bir düşünce doğru bir düşünce değildir. Bize düşen evet, okumaktır, anlamaktır, imana dönüştürüp aklaka dönüştürüp amel etmektir. Gönlümüzü böyle meşgul etmemiz doğru değildir. Hikmetle bakmaya çalışıp Allah'ın Ayetlerini okumaya çalışmak gerekir. Ezberlemeye değil, okumaya. Hayati okumaya, Allah'ın bize yaptığı muameleyi, el-ef'al-husnayı, Allah'ın fiillerini anlamaya çalışmamız gerekir. Okumaya çalışmamız gerekir ki Rabbimizle muhatap olabileyim. Ezberlemekle kimse Allah ile muhatap olmuş olmuyor. Allah konuşuyorsa, söylüyorsa benimle muhatap ol diyor, benimle konuş diyor. Anlamadan konuşmak olmaz. Onun için kardeşlerimize düşen anlamaktır. Anlamaya çalışmaktır. Evet inşallah böyle yapmaya çalışırsak kazanacağız. Efendim diyor annem de çok rahatsız. Anneme de bize de dua edin demiş efendim. Allah şifa verir inşallah. Hem kardeşimizin annesine hem bütün müminlere, Müslümanlara hem zahiri olarak şifa verir. Hem inşallah gönüllerine şifa verir. Efendim bugün bayram, biliyorum gene siz bizi sevindirecek, bize tebessüm edecek bayram olacaksınız efendim. Bugün bayram, sizin de sevinmeye ihtiyacınız yok mu? Hem de bize bu kadar cennet olmuşken, Allah Allah ile geçirdiğimiz günleri hatırlatmışken, şüphesiz ki Allah her zamanki gibi sizi sevindirmiştir. Bu her şeye değer zaten ama dervişiniz olarak, dervişleriniz olarak Allah'a abdolmamıza, rızasının aşkının etrafında pervane olmamıza çok sevindiğinizi de biliyoruz. Sizin bize sizin bize Allah'ı sevdirdiğiniz gerçeğini siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bugün bayram ya efendim. Bugün sevinme günü ya efendim. Biz de sizi sevindirmek istiyoruz. En çok sevildiğiniz şey ile sevindirmek istiyoruz artık. Sevinin İblis yenilmiştir. Ebu Cehiller rezil rüsvay olmuştur. Hamdolsun, hamdolsun. Diyarı veli artık yüzlerce veli barındırıyor. Allah şahittir. Hepimiz şahidiz ki bu sizin eseriniz. Bu bayram sizin bayramınız olsun. Bize olan bu harisliğinizden, ısrarla Allah'a davet etmenizden, hayatımıza bayram olmanızdan dolayı size sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve diyoruz ki size bayram hediyesi getirdik. Diyar-ı Veli'de artık yüzlerce Veli vardır. Artık Allah ve Resulünü çok seviyoruz. Artık bayramınız, bayramımız, sevindiğiniz, sevindiğimiz olmuştur. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sinan Sevim, kardeşimiz yazmıştı, vermişti efendim. Allah razı olsun. İnşallah bayram olmuştur. Bizim için bayram. Allah ile sevinmektir. Kardeşlerimiz bizimle beraber kazanınca bizim için bayram olur. Kardeşlerimizin itminan bulduğunu, itminana erdiğini, velayete layık olduğunu görünce bizim için bayram olur. Aynı şekilde ümmete hidayetçi olunca, imam olunca, şefaatçi olunca bizim için bayram olur. Asıl bayram ahirettedir. Ne zaman hesap görüldü, Rabbimiz hesabımızı kolay kıldıysa, razı olduğu gibi, sevdiği gibi bir hesabımız olduysa bayram o zamandır. Yoksa o zamana kadar rahat olmaz. Asıl bayram olmaz. Burada sadece yaşadığımız o sevinç ebedi bir sevinç değildir. Çünkü önümüzde hesap günü vardır. Büyük gün. Evet. Allah o güne büyük gün. Zorlu gün, her birimize düşen o güne hazırlanmaktır. O büyük güne, hesap gününe, Allah'ın bizzat hesaba çektiği güne hazırlanmaktır. İşte o gün Allah kimi rahmetinin içine alır, kime rahmetle muamele ederse, onun için gerçek bayram olur, ebedi bir bayram olur. İnşallah o bayrama hazırlanıyoruz. Bütün hayatımız boyunca onun için hayatı Ramazan olarak yaşayanlar ahiretleri bayram olur diyoruz. Ahiretin bayram olması için inşallah hayatı Ramazan olarak yaşamaya çalışacağız. Her geceyi Kadir gecesiymiş gibi Rabbimizle muhatap olup, ayetlerini dinlemeye, anlamaya, tefekkür etmeye çalışacağız. Rabbimizi zikretmeye çalışacağız inşallah. Büyük bayram, evet. hesap gürüldükten sonradır inşallah o mahşer yerinde, o dehşetli günde hep beraber bayramı yaşayacağız inşallah. Allah bunu ikram eder, bunu ihsan eder. Oradaki o sevinme de ebedidir. İnşallah beraber bayramı yaşayacağız. Efendim Şanlıurfa'dan Dilan Sönmez. Alan selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti, nur yüzlü, canım babama olsun. Babam aydınlatın hayatımı, bayramıma sevince, sevinç kattın. Mutluyum. Sana tabiyim. Huzurluyum. Çünkü sen benimlesin. Gözlerim yaş dolu. Çünkü senden uzağın baba. Ben sana kurban olam. Sen Rabbimden en güzel ikramsın baba. Nur ala nursun. Baba bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum baba. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok ama çok seviyorum baba. Allah için seni çok seviyorum. Gül yüzlü baba, nur yüzlü baba. Allah yar ve yarıncın olsun baba. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah razı olsun. Mümin, müminin aynasıdır. Nur da kendisi, gül de kendisi, nur saçan kendisi. Kendi gönlüdür. Aşkı, muhabbetidir. Söyledim biraz önce. Allah için olan sevgi Allah'a gidiyor. İnşallah hep beraber oluruz. Rabbim bize beraber yürürüz. Huzurunda beraber dururuz. İnşallah hesabı da beraber veririz. Allah razı olsun Benim Bir mesaj babanın evlatları demiş. Efendim bayramınız mübarek olsun. Sizi çok seviyoruz. Bizim için bayram sizinle güzel. Sizin gönlünüzde bayram yaşamak güzel. Allah bu bayram sevincini hiç bizden eksik etmesin inşallah. Sizi çok seviyoruz. Muhammed Khan, Arif Özce, Selam Doğan, Abdurrahman Teyin, Harun Esin, İbrahim Yaprak, Haydar Khan ve Yavuz Toprak göndermişler efendim. Allah razı olsun. Kardeşlerimizin bayramıyla mübarek olsun inşallah. Güzellikler yaşanırken beraber yaşanır. Evet, bütün güzellikleri kardeşlerimizle beraber yaşamaya çalışıyoruz. Bu güzellikler bütünüyle Allah'a ait, Allah'a yakınlıkla ilgilidir. Allah'a muhabbetle ilgilidir. Allah'ın muamelesiyle ilgilidir. Hamdolsun evet, güzellikleri hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Güzellikler burada yaşanınca Evet, ebedi hayatta da o güzellikler beraber yaşanmaya devam eder. Allah ebediyen o güzellikleri kardeşlerimizle beraber yaşamayı nasip etsin, ikram etsin, ihsan etsin inşallah. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan bir izleyenimiz Alan selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti, mağfireti üzerinize olsun, bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun kardeşlerimizin de bayramı mübarek olsun inşallah. Gerçek bayramı da beraber yaşamayı nasip etsin inşallah. Evet. Efendim Antalya'dan Mehmet Sönmez ayrılığa bir nebze olsa da tebessüm ediyor isek bu birbirimize olan bağlılığımızdan gelmektedir. Nice bayramlarda nice mutlu günlere bayramınız mübarek olsun. Canı babam ellerinden öperim. Allah razı olsun kardeşimizle bayramı mübarek olsun inşallah Allah razı olsun efendim Hatay'dan Beyzanur selamlar İkim efendim belki söylenmesi gereken çok şey var anlatmak istediğim okunmasını bekleyen satırlar var belki yazamadım belki derdini anlatır anlatırsın iki satıra belki sevincini gözlerin dolar ağlarsın kim bilir ayrılık vurur sinene çekilirsin sessiz sedasız gönlün söyler de anlatır anlatır her şeyi bir türlü ifade edemezsin olup biteni içinde ama bir gün bilirsin kavuşacağını geldim sana efendim deyip yakarışını efendim sizin ve bütün kardeşlerimizin bayramını kutlar ellerinizden öperim. Kardeşimizin de bayramı mübarek olsun inşallah. Gönül böyle aşkla, muhabbetle yanınca, aslında mesafelerin bir önemi olmaz. Çünkü <gülüyor> muhabbet Allah'a gidiyor. Mutlaka gönülleri de beraber eder. Vakti zamanı gelince, evet, zahiri olarak da mutlaka beraber eder. Aşka, muhabbete, sevgiye hiç kimse Allah gibi kıymet veremez, değer vermez. Veremez. Onun aşka, muhabbete olan evet, muamelesi, aşığa olan muamelesi çok farklıdır. Çünkü Aşk onun zati tecellisidir. Diğer muamelelere benzemez. Aşığına yaptığı bir muamele diğer muamelelere benzemez. Çok farklı bir muamele de bulunur onlara. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında. Mutlaka imtihana tabi tutar. Her türlü imtihana tabi tutar. Kul aşkını, aşıklığını ispatlasın diyedir. Ama sonra bu aşıklığını kul ispatlayınca aşık eğer gönlünden bir şey geçirirse Allah onu mutlaka ikram eder. Bu da onun adetidir. İstemeden, sadece gönlünden geçtiği için kabul eder. Evet, Allah bizi Aşıklardan eylesin inşallah. Kardeşimize de selam olsun. Efendim Antalya'dan bir izleyenimiz. Selamun aleyküm canım babam. bayramı mübarek olsun. Ellerinizden öperim. Allah seni bize gösterenden, anlatandan razı olsun. Senin gibi bir baba sahibiz. Ne mutlu bize. Babam seni çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. İnşallah Allah bizi bir ve beraber eder. Bizi huzurunda mahcup etmez inşallah. Allah razı olsun. Efendim, Ankara'dan Elif Kübra çiftçi babacığım bayramını kutluyor. Ellerinden öpüyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Annem de selam söylüyor. Bayramınızı kutluyor. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Annesinin de aynı zamanda onun da bayramı mübarek olsun inşallah. Allah kardeşimizden razı olsun. Efendim Diyarbakır'dan Veysi ve Hülya Kara Bulut bizi kendimizle tanıştıran, bizi Rabbimizle tanıştıran güzeller güzeli canım babamız, sizi çok seviyoruz. Ramazan ayını bize aşk ve muhabbetle yaşattığınız için ne kadar teşekkür etsek, ne kadar hamd etsek azdır. Allah size sağlık, sıhhat, afiyet versin ve sizi başımızdan eksik etmesin. Sizi çok seviyoruz demişler efendim. Allah razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Bayramları da mübarek olsun inşallah. Efendim İstanbul'dan Celal. Selamünaleyküm hocam. Allah'tan Allah'ın sevdiği kullarının hürmetine af istemek ya da bir şeyler istemek doğru mudur? Ben doğru olduğuna inanıyorum ama doğru değil diyenler var. Evet. İstemek doğrudur. Evet, hürmetine. Tabii ki bunu söylerken mutlaka bir bağının olması gerekir yalnız. Yani bir şeyler yapmış olması gerekir. Mesela beraber yürürken, kardeşlerimizle beraber yolu yürürken bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Mesela kardeşlerimizin her birinin farklı bir hali vardır. Her bir insan böyledir zaten. Allah katında özel bir hale sahiptir. Allah ile özel bir bağı vardır. Allah katında zaten özel biridir. Allah kopya çekmemiştir. Her birini özel olarak yaratmış bir kul olarak. Her bir kardeşimiz kulluğunu yaparken evet o kulluklarına bakıp söylüyoruz. Ya Rabbi bunun hürmetine evet bizi de afet. Bizi de mağfiret et. Bize de ikram et. <gülüyor> Her biri için böyle düşünüyor ve böyle söylüyoruz. Ama bunu durup dururken söylemiyoruz yalnız. O kardeşlerimiz bizimle beraber yürüdüğü için. Daha doğrusu onları biz yürüttüğümüz için. Bizimle beraber yürüyünce biz de tabii ki onunla beraber kazanmış oluyoruz. Onların o manevi güzel halleri ortaya çıktıkça, daha doğrusu perdeler aralandıkça o güzellikleri ortaya çıkıyor. Ne diyoruz? Bu güzelliklerinin hürmetine bizi de affet, bizi mağfiret et. Bizi onların hatırına ver diyoruz. Aynı şeyi onlar da bizim için söylüyor. Demek ki birbirimiz için söylemiş oluyoruz. Onlar bizimle beraber yürüdüğü için biz bunu söylüyoruz. Onlar bizimle beraber yürüdüğü için bunu söylemiş olur. Yoksa bile gelişi güzel bizi bunun hatırına ver demek kabul olmayacak bir duadır. Bir şeylerin olması gerekir. Aynı şekilde her bir mümin peygamberiyle beraber yürüyor bir de. Bizi onun hatırına ver demesi doğruydu. Herhangi bir konuda bir peygamberi örnek aldığında onun gibi yapmaya çalıştığında beni bu peygamberin hatırına, hürmetine ver, affet demesi doğruydu. Bunun hürmetine ikram et demesi doğruydu. Ben de onu gibi yapmaya çalıştım ya, ona tabi oldum ya ondan. Evet bu doğru bir şeydir, yanlış bir şey olmaz. Yanlış duayı Allah yaptırmaz. Bu dua, gönülden gelen bir duadır. Duayı o yaptırınca kabul eder. Bizim kendi kendimize yaptığımız dua zaten kabul olmaz. O yaptırırsa, kabul etmek için yaptırıyor duayı. Bu doğru bir şeydir, yanlış bir şey değildir. Hatta bazen, yani başka bir şeyin hürmetine diyebilir. Bir çocuk için bunu söyleyebilir, ona ikramda bulunur. Bir yetimin hürmetine ya da ona böyle yakınlığını gösterir, bunun hürmetine diyebilir. Evet. Buyurun. Efendim Şanlıurfa'dan Sönmez Ailesi Selamun aleyküm alan selamı, mağfireti, hidayeti bütün Müslümanların üzerinde olsun babacığım. Seni çok ama çok seviyoruz babacığım. Bayramı mübarek olsun. Bir ömür boyu seninle her bayram bayramımız olsun. Babacığım ellerinden öper, dualarınızı, dualarınızı isteriz. Sizi Allah'a emanet ederiz. Can babam. Allah razı olsun. Biz de bütün kardeşlerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Kardeşlerimizin de bayramı mübarek olsun. İnşallah bayramımız mübarek olur, bereketli olur. Beraber kazanırız inşallah. Hayatımız, ömrümüz bereketli olur, kazançlı olur. Sonuç itibariyle de bayram olur inşallah. Efendim İzmir'den Emine Bedir. Selamun aleykum pirim. Bu can kurban yolunuza bir değil üç bayram yaşattınız bize hamdolsun. İlk olarak ömreyi yaşattınız. Sonra Ramazan şerifi ikram ettiniz. Üstüne Ramazan bayramı. Hepsi sizinle güzel. Siz varsınız. Her şey güzel. Mübarek ellerinizden öperiz. Çok çok teşekkür ederiz. Ve sizi çok çok seviyoruz canım pirim hak pirim saf aşk pirim. Allah razı olsun. <gülüyor> Allah her yerde her zaman beraber kazanmayı nasip etsin ikram etsin inşallah. Hayatı yaşadıkça Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışacağız inşallah hep beraber. Nerede olursak olalım. İnşallah kazanmaya devam edeceğiz. Birbirimize de kazandırmaya, hayır olmaya, nimet olmaya, aşk olmaya, muhabbet olmaya, iman olmaya, hidayet olmaya devam edeceğiz inşallah. Allah kardeşimiz razı olsun. Bayramı da mübarek olsun inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Gökhan Çiftçi. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sultanımızın üzerine olsun. Ben çocukluğumdan beri sırtımı dayayacak bir şey bulamadım. Hayatım boyunca hep öksüz, yetim büyüdüm. Ama sizinle tanıştıktan sonra sırtımı öyle bir yere dayadım. Dayadım mı? Dayadım. Beni hiç yalnız bırakmayan, beni her an gözetleyen, dualarımda hazır ve nazır olan bir Rabbe dayandım. O da Muhammed Hüseyin'in Rabbine. Ve ne yetimliğim, yetimliğim kaldı, ne de bir öksüzlüğüm kaldı. Bizi seven sizsiniz, bize değer kıymet veren sizsiniz. Layıkıyla size derviş olamadığımı çok iyi biliyorum. Ama sizden tek bir isteğim var hocam. Eğer bir gün Allah ve Resulünden uzaklaşacak gibi olursam, Allah bu canı bu bedende, bu bedende bırakmasın. Bırakırsa yediğim yemek, aldığım nefes bana haram olsun beni bir an bile bu dünyada bırakmasın. Allah bizi ise layık derviş, layık evlad eylesin. Bayramınız mübarek olsun. Canım babam, canım babam. Allah razı olsun. Mutlaka Allah'tan uzaklaşma endişesini de yaşamak gerekir. Bu imandandır. İmanın Arametleri vardır burda Resulullah Efendimiz iman bir gönüle indiğinde o kul Allah'ı sever, Allah için sever. Bir de bu imandan sonra küfre düşmekten, yani bu imanı kaybetmekten, bu imanın perdelenmesinden ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Korkmalıdır bu imanı gereğidir. İnşallah bütün kardeşlerimiz öyledir. Bu Allah'a olan aşkını, muhabbetini, yakınlığını kaybetmektense ölmeyi tercih eder, etmelidir. Eğer aşk kaybolduysa, muhabbet kaybolduysa, Allah'a teslimiyet, haşyet kaybolduysa Rabbimizi kaybettik demektir. Rabbini kaybeden kendini kaybeder, her şeyi kaybeder eğer kaybetme imkanı ve ihtimali varsa, böyle bir ihtimal varsa evet ölmeyi tercih etmek lazım. İmanla gitmiş olmak için. Kardeşimize selam olsun. Ailesine selam olsun inşallah. Ben aslında programın sonuna gelmiş. Ben birkaç mesaj birleştireyim. Görünüşler, izleyenlerimiz tek tek okumayı zaman da çok az kaldı. Efendim, Manisa'dan Mehmet Özer, Efendim sizi çok seviyorum, seviyorum özledim. Bayramınız mübarek olsun. Allah selamı Efendimizin ve tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Sizi çok seviyorum. Bir de Efendim başka bir izlenimiz. Bütün alemlerden sana selam olsun. Pirim, mürşidim, aynam, gözümün nuru, gönlüm, sultanım, kölen Esat, sana ayaklarına kurban olsun. Her bir yerden bütün alemlerde en güzeliyle Bayramımız mübarek, bayramımız mübarek olsun. Sana tabi ve tüm ümmetin inşallah. Bir de Antalya'dan Oğuz Sönmez Pirim babam Ramazan bayramınız mübarek olsun can babam demiş efendim. Bütün kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun inşallah. İnşallah hep beraber hayatı yaşarken ebedi hayatımız bayram olsun diye yaşayacağız. Birbirimize yardım edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Birbirimize hayır olacağız. Nerede olursak olalım Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Bilmemiz lazım ki Allah'ın kullarına nasıl muamelede bulunursak, Allah'tan da böyle bir muameleyi hak etmiş ve layık olmuş oluruz. Allah kimseye zulmetmez buyurduğu böyledir. O nasıl muamele ettiyse, o muameleyi seviyor, onu istiyor, onun duası da böyledir, ben de ona öyle muamele ederim. Mesela öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir kul insanları Allah'ın rahmetinden ümitsiz yapacak şekilde konuşuyordu. Allah'ın rahmetinden ümitsiz yapacak şekilde, umidi kestirecek halde. Resulullah Efendimiz buyurdu, kıyamet günü Allah o kula buyuracak ki, sen kullarımı benim rahmetimden umutsuz bırakmaya çalıştın, öyle konuştun. Bugün sen de rahmetimden umutsuz olarak kal. Umudunu kes. Neden? Öyle konuştuğu için. Bu durumda bize düşen Allah'ın rahmetine davet ederken umudu kestirmek değildir. Tam tersine Allah rahmeti zatına yazmıştır. O zaman Allah'ın emrettiği gibi, söylediği gibi söylemedin. Ters tarafta durdun. Yani birbirimizi böyle cehenneme göndermekle bir şey kazanamıyoruz. Bakışımızın Allah'a göre olması gerekir. Her bir kulun hesabı Allah'a göredir. Cennet sekiz kat. Binlerce derece var orada. Dolayısıyla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler cennete girer buyurdu. Bize de düşen böyle bakmaktır. Buna beraber cennete koşmaya çalışırken. Allah'a firar ederken, diğer insanlara da yardımcı olmaya, rahmet olmaya, güzellik, hidayet, nimet, hayır olmaya çalışmamız gerekir ki, Allah'tan böyle bir muameleye de layık olalım. Yoksa, ne dünyamız, günümüz bayramı olur, ne de ahiretimiz bayramı olur. Burada birbirimize aynı şekilde bayram olmaya çalışmamız lazım ki, Ahiretimiz de bayram olsun. İnşallah böyle birbirimize hayır oluruz. Bütün kardeşlerimizin her birinin tek tek, ayrı ayrı bayramları mübarek olsun. Rabbimizden onlar için selamet diliyoruz. Hayır diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Aşk diliyor, Muhabbet diliyoruz. Zatının sıfatının, güzelliğinin tecellisini diliyoruz. Allah'a yakınlık, Allah'a dostluk diliyoruz. Evet, kardeşlerimize selam olsun, bayramları mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, güzelliği, zatının, sıfatının, isimlerinin tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. İnşallah, Allah Vesile eder, evet, Ramazan'ı, bayramı, kardeşlik olur, birlik olur, beraberlik olur. Ümmeti Muhammed için inşallah hayır olur. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ederiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, bir hayli mesaj vardır, çok mesajlar vardır. Programın da sonuna geldik. Bunun için de kusurumuza bakmayın, özür dileriz. İnşallah, inşallah bir sonraki hafta sorma devam edeceğiz. Buruşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbi'imize emanet olun, Efendim.